MÜRŞİDİN HİMMETİ Almanya'da çalışan Sofi bir Türk işçisi vardı. O yıl iznini kullanmak için Türkiye'ye gelmişti. Menzile uğradı ancak geri dönerken trafik kazası yaptı. Bir ay hastanede yattı. Durumunu da Almanya'daki iş yerine nasılsa bildirmemiş. Unutmuş mu, unutturulmuş mu artık bilemiyorum. Nihayet hastalığı geçtikten sonra geri döndü. Biz sonradan öğrendik. İş yerine varınca amirin yanına iş yerinden atılacağım düşüncesiyle varmış. Amirine beni işten çıkardınız mı? diye sormuş. Amiri de oldukça şaşırmış. Neden çıkaralım seni işten? Sen bizim en iyi çalışan işçilerimizden birisin demiş. Bu defa işçi kardeşimiz şaşırmaya başlamış. Arkadaşlarıyla görüşünce bu şaşkınlığı ziyadesiyle de artmış. Hiçbiri kendisinin izin süresinden fazla olarak işe gelmediğini söylememişler. Bu kardeşimiz o zaman anlamış ki, bu yolun büyükleri kendisine zaman içinde zamanı yaşatmışlar. Bu sofi, teslimiyeti sayesinde bu dünyadayken Allah'ın izni ve keremiyle, sadat kiramın himmeti ve bereketiyle işini de aşını da kaybetmemiş. Bu yolun büyüklerine olan bağlılığı daha da artmıştı. Allah-u ile olan bir fiil cennettedir. Ondan gafil olan ise o anda bile cehennemdedir. Hacı Alaaddin Hazretleri Kutu Sesir